işlediğimiz, anlattığımız o konulardan, kardeşlerim birinci çıkartılacak şey, la ikrah fit din, dinde zorlama yoktur. Dinde zorlama yoktur. Hemen sözümün başında unutmadan söyleyeyim, belki pas geçeriz. Burada kasti dina, gayrimüslümlere karşı, İslam'a girmeyenlere karşı dinde zorlama yoktur, yoksa. Müslüman olan kimselere karşı dinde zorlama var. لَا اِكْرَى حَفِ الدِّينِ حَتَّبَيَّنَ الرُّوشْتُرْ مِنَ gayb? Dinde zorlama yoktur, doğruluk evlilikten ayıp edilmiştir. Bu kastedilen, yani gayrimüslimlere karşı, Müslüman olmak istemeyenlere karşı iddia de Müslüman olacaksın denmez. Zaten dediğin zaman o kerhen Müslüman olacaktır, kalbe Müslüman olmayacak. Zahiren Müslüman olduğunu iddia edecektir veyahut da.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 Emredilen şeyleri yapmazsa yap diye zorlar. Önden benim beş vakit namazı kılmaması, terk etmesi hususunda. Kıl, terk etme diye İslam zorlar. Ama onun dışındaki gayr-i Müslümlere karşı bir zorlama söz konusu değil. Konumuz bu. Allah subhanahu ve ta'ala Akef suresinde وَقُلُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ de ki hak Rabbinden. Yani din kastediliyor. Rabbinden mi? Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Artık hak, İslam geldikten sonra dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Nebimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de bir anlaşma yapması Yahudilerle, Araplardan, müşriklerle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 47 civarında, 47 civarında bir maddeden oluşuyor bu. Bazılarına inşallah burada dinleyeceğiz. Bu vesikaya göre, bu belgeye göre her oru, yani oradan anlaşma yapılan kendileriyle aşiret aşiret, kabile kabile anlaşılan din olarak da aynı şekilde Yahudilerle Müslümanlarla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 eğer dinde zorlama olmuş olsaydı, onlara da Aleyhisselatü Vesselam illa ki Müslüman olacaksınız diye ne yapacaktı? Zorlayacaktı, dayatacaktı. Halbuki böyle bir şey, böyle bir durum söz konusu değil. Onlarla kendi dinleri üzere ama ortak bir şeyde tabii ki Allah Azze ve Celle'nin şeriatına uygun ölçülerde yani. Onu da belirtelim. Allah Azze ve Celle'nin müsaade ettiği ölçülerde Aleyhissalatü Vesselam'ın bu dine, şeriata göre koyduğu prensipler dahilinde onların da bazı hukuklarını gözeterek bir anlaşma yaptı. Özellikle Medine dışına karşı, Medine'den gelecek tehlikelere karşı bu anlaşma kayıt altına alındı. <gülüyor> Nebiyemiz sallallahu aleyhi ve kardeşlerim kendisinden önce geçen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 bizim Nebimiz ve Vesselam kardeşlerinin yani geçmiş Resullerin ve Nebilerin yolu üzere hareket eder. Onlar gibi onların kavimlerine yaptığı en delir, en yüce en üst seviyedeki tebliğ yaz. Onlara Allah Azze ve Celle'nin hüc ile, onun delili ve burhanıyla hitapta bulun. Onlara böyle hitap ettiği. Ve onlara zulüm taşkınlık, şehvetlere kul olma, şehvetlere karşı e, kul köle olma, putlara kul olma hususunda ne kadar bunlar zararlıysa bunları en geniş ifadelerle o peygamberleri beyan ettiler. Aleyhisselatü Vesselam'da bu yoruzlara gitti. İşte bundan dolayı فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ <الْيَفُور> bu? Kim dilerse iman etsin, kim dilerse inkar yani bu kadar tebliğden sonra, bu kadar insanlara Allah Azze hüccetini, delilini, kelamını, muradını ulaştırdıktan sonra geniş sözlerle artık dileyen inkar etsin, dileyen iman etsin. Kalıyor. Geriye. Evet. Onlara muhalefet eden, yani geçmişteki Resullere ve bizim Nebimiz ve Vesselam'a muhalefet eden, o ileri gelen kimsene, o cebbar olan zorba kimseler yapacaklarını yaptılar. Ama yani bütün zulümlerini ortaya koydular. Buna karşılık aleyhissalatü vesselam ve onun ashabı, onun tabileri bugün olduğu gibi evler onların evlerinin önünde patlayıcı şeyler yerleştirip onları yok etmeye yenilenmediler. Onların arabalarına, bineklerine bugün olduğu gibi bazı grupların, bazı zihniyetlerin yaptığı gibi, arabalarına patlayıcılar yerleştirip, her hali olmaksızın, harbi olmaksızın onları ortadan kaldırmaya, yok etmeye yeltenmediler. Aleyhissalatu ve ashabı ve onu takip eden kimseler. Böyle kendi beldelerinde, yurtlarında gezinen veya otabaşlı yerlerde gezinen turistleri, seyyahları ortadan kaldırmak, onları helak etmek, onları havaya uçurmak için böyle bir şeye kalkışmadılar, yeltenmediler. Bu bozulmuş, sapmış zihniyetin ürünüdür kardeşler. Alimlerin, ehli sünnet ve cemaat âlimlerin ittifakıyla bunların hepsi bu patlatmalar, ister e, İslam beldelerinde olsun ki çoğunluğu, çoğun İslam beldelerinde oluyor, ister kafir beldelerinde olsun,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 kişilerin dini iyi anlamadığından, akıllarının qasır yani noksan olduğundan, İslam'ın menhecini anlamadıklarından kaynaklanıyor. Allah Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bunlardan sakındırmıştır. Bu zihniyetten sakındırıyor. Bu zihniyetten sakındırıyor ve bunların menheçlerinden, metotlarından da sakındırıyor. Ahmed ibn Hanbel Rahmetullah aleyhihir devletti sahih hadislerde bakın Aleyhissalatu vesselam ne kadar veciz bir ifade kullanıyor. Müsliman selimenel muslimuna mil lisanihi ve yadihi. Müslüman diğer müslümanların kendisinin elinden ve dilinden salim olduğu kimse. Bu müslüman toplum için. Bu müslüman toplum için. Peki müslüman olmayan genel toplum için ne var? <gülüyor>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 dışında, harp hali olduğu zaman o harbinde gerçekten Müslümanların lehine Müslümanların ortaya koyduğu bir harp hali ise alimlerin bu bir buna katılılması gerekir dediği bir ortam ise yoksa onun dışında onlara da katılır. İşi karışık olan, ortamı karışık olan Müslümanın Müslümanı vurduğu bir ortamda harp hali geçerli değil. Ondan el çekmek, oturmak fitne yapmak e,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 Böyle durumlarda oturulur. fitneye bulaşma, fitneden salim olma, fitneden salim olmak en önemli, en yüce özelliktir. Sahabelerin yaptığı gibi. Evet. Arkadaşlarım bu insanların hakikatını araştıran, onların fikirlerinin, tabiatını, mizacını böyle didikleyip araştıran kimse şöyle bulur şunu bulur, bu ümmet bu insanlara göre, yani bu patlamaları yapan e, harici zihniyetli insanlara göre bu ümmet irtidat etmiştir. Bu ümmet mürted olmuş. Bu ümmet küfür üzeredir. <gülüyor> Dolayısıyla onların kanları, malları canları helaldir derler. Bu görüşte de bildir. Böyle bir itikatları var. Dolayısıyla, Onların kanı malı işte az söylediğim gibi müstahaptır. Şey e, helaldir, mübahtır. Bu haricilerin bu haricilerin işidir kardeşlerim. Tekfircilerin işi. Bundan son derece sakınmak gerekiyor. Evet. İlk defa Nebimiz Ali vesselam'ın hayatında ortaya çıkıyor bu düşünce. Yani dinde cahil olan, anlamayan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 ama sahabenin, tabinin, tebe tabinin işte biz buna feh selef-i salihin diyoruz. Selef-i salihin'in yani sahabe, tabin, tebe tabinin anlayışını reddeden kendi kafasına göre, heva ve hevesine göre bir ortaya anlayış çıkartan harici zihnetli insanların görüşü. Tek bir ayeti, tek bir nası esas, esas alıp ele alıp diğer nasları gertaraf eden Darası delikten bakan, geniş bakmaya bakmaya cüret edemeyen veya hatta beceremeyen beceriksizlerin işidir. Oysaki geniş pencerelerden bakabilen, rehdu sünnet ve cemaat alimleri bunların yollarının, metotların yanlış olduğunu her seferinde bildirmişlerdir. Elhamdülillah yine açık hiçbir karışıklık yok. Ayetleriyle, hadisleriyle ve imamların sözleriyle çok net ne zaman, nerede, ne şekilde hareket edileceği belli. Bir karışıklık yok. Karışıklık bizlerde, bilmeyen insanlarla, cahillerde, Bilmiyorsak sorun orada demek. Aleyhisselatü vesselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının kanlarını bir gün gelip de mubah sayacak bu zihniyetten, bu taifeden bu asılsız aklı hüccetleri öne sürüp de bu şekilde hareket eden, bu taifeden eden son derece sakındırıyor kardeşim. Bunlar haricilik zihniyetidir. Bu bu zihniyet Allah Azze ve Cennet'in kitabına hastalıklı bir bakışla bakmanın ürünüdür. Hastalıklı bir bakışla. Ve Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam siretinin, onun metodunun, onun yolunun uygulanmasında, hayata geçirilmesindeki bir körlükten kaynaklanıyor. Kör! Başka bir şeyden değil. Ama bugün bu zihniyet yeni bir elbiseye bölünmüştür. Kanları, manları, ızları helal sayan bu zihniyet, bu zihniyet yeni bir elbiseye bölünmüştür. Bundan son derece sakınmak gerekiyor. Bakın Aleyhisselatü Vesselam, sahih Müslim'de müslümde bunlara işareten, bunları açıklayan ne veciz sözler söylüyor. Diyor ki, Ali Radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste, Ümmetinden bazı topluluklar ortaya çıkacaklar, Kur'an'ı okuyacaklar. Ve onların Kur'an'ı okuması karşısında sizin Kur'an'ı okumanız hiçbir şey değil. Yani çok azdır. <gülüyor> onların namazları hususunda sizin namazınız hiçbir şey değil. Yani onlar çok namaz kılacak. Onların oruçları hususunda sizin orucunuz hiçbir şey değil. Yani siz onları kendi orucunuzu, namazınızı, Kur'an okumanızı azın sarsınız diye. Onlar çok daha bu hususta düşkündürler Kur'an Kur'an'ı okurlar kendi lehlerine olduğunu zannederler. Ama Kur'an onların aleyhinedir. Onların namazları köprücük kemiğinden boğazlarından aşağı inmeyecek. Kıldıkları namazlar kalplerine yani sırayet etmeyecek. Ve İslam'dan böyle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 bu hadiste anlatılan bazı özellikler haricilerin sıfatlarıdır. Her zaman geçerli. Belki birebir bir adama işaret edildiyse o zaman bu farklıdır. Ama onun için genel olarak bu özellikler kıyamete kadar geçerli. Onun için alimler bunlarla hüküm veriyorlar. Bunlarla hüküm veriyorlar hariciler üzerinde. Bunun gibi daha birçok sahya hadisler var. Bir başka hadiste, El-Ess'in rivayet ettiği hadiste radıyallahu anh, yerecek onun fi akhir zaman Ahir zamanda ahir zamanda bir topluluk bir kalabalık ortaya çıkacak. Yıkra'un <Sessizlik> el-Kur'an Kur'an okumacaklar. La yujahizu taraqihum <Sessizlik> ondan köpülecek kemiklerinden aşağı Kur'an geçmeyecek. Sinmahumu tahliq <Sessizlik> onların yüzleri tıraşlıdır. Yüzleri veyahutta kafaları tıraşlıdır diyor. O zaman ilk çıktığında bu hariciler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 Uzun saçlı bir e, özelliği var haricilerin. Buna dikkat edin. O zaman ve Vesselam'ın verdiği dönemde, e, haber verdiği dönemde kazıma yapıyorlarmış. Bugün ise uzun saçlı. Nereden anlıyoruz? Diğer özelliklerinden anlıyoruz. Haricilerin e, olduğunu, haricilerin özelliğinin olduğunu onlardan anlıyoruz. Onların saçlarını kısaltmaması, kazımaması harici olmaktan çıkartmaz onları. Bugün başka bir yani elbise giymişlerdir. Başka bir görüntüye bürünmüşlerdir. Şekildeki alametler yer yer dönem dönem değişiklik arz edebilir. Ama asıl düşünce, metot, menheç önemli. O metot ve menheç. Burada gibi gibiysa onlar haricilere uyuyor demektir, tekbircilere uyuyor demek. Hadisin devamında, ve vesselam, onlarla karşılaştığınız zaman onları öldürürün. Allahu akbar. Haricilerle karşılaştığınız onları öldürürün. <gülüyor> <gülüyor> bu, dediğim gibi, bu öldürme işi, tabii güç, kuvvet ve devlet işidir. Ali radıyallahu anh'ın yaptığı gibi. O, onları öldürdü ve haricileri Nehruvan'da Kılıç'tan geçirdi. Niye? Bir gücü, kuvveti vardı ve halifeydi. Ondan dolayı. Yoksa bire değil, Öldürme kastedilmiyor burada. Yanlış anlaşılmasın. İbn-i Macede, Sünel İbn-i biraz daha teferratlı geliyor bu konu. Ebu Umame radıyallahu anlatılıyor. Rivayet ediliyor. Diyor ki Ebu Umame radıyallahu anh, En şerli ölüle bu haricilerden öldürülen kimselerin ölüleri, Semanın altında, gökyüzü, gök kubbenin altında en şerli ölüler bunların ölüleridir. En hayırlı ölen kimseler ise bunların öldürdüğü kimseler. Vallahi bugün haricilerden, bu tekfircilerden öldürüle, öldürdükleri öyle kimseler var ki bu haricilerin ve tekfircilerin. Çok hayırlı insanlar belli oluyor ve şahitlik ediyorlar buna. Bilen insanlar, alimler, arkadaşları ashab. Ama bu harici zalimler bu en hayırlı insanları öldürüyor. Nerede olduğunu biliyorsunuz siz. İslam bendelerinde yapılıyor bu. Onların öldürdükleri kimseler en hayırlı kimselerdir dedi. Herkes kastedilmiyor burada tabii ki. İslam'a müntesip muttaki, salih kimseler kastediliyor. Öyle insanları öldürüyor. Kafalarını kopartıp afedersin uzuvlarına, erkeklik organlarının önüne koyuyorlar, biliyor musun? Sıtanala. Öldürenler en şerli insanlar, ölenler en hayırlı insanlar konumunda işte bu hadise göre. Kitabu Ehlin Na diyor. Ateş ehlidir. Ateş eee ehlinin köpekleridir bunlar diyor hadiste. Ebu Umama Bunlar Müslümandılar. So, Müslüman idiler sonra kâfir oldular diyor. Dedim ki diyor Ravi: "Ey Ebu Umame, bu senin söylediğin bir şey mi? Yani bu söz sönden mi?" Deyince hayır diyor. "Birakis Allah'ın sünneti ve sıratı'ndan işittim ben bunu." diyor. Evet. Müellifin dikkat çektiği üzere bu da kâfir oldular ifadesiyle kastedilen İslam milletinden çıkartıcı bir küfür değildir. Bu. Yani hariciler İleri giden, aşırı gidenleri hariç, alimlerin fikir ettikleri hariç, hariciler genel anlamda İslam dairesinin dışında sayılmazlar ehli sünnet ve cemaate göre. Ama küfür amelleri üzeredir. Yani onların yaptığı işler çok korkunç şeylerdir. İslam dairesinden çıkıcı delillerdi, Genel hatlarıyla. Evet. Bu yaptıkları şey kufur dune kufur. Yani kufurun aşağısında küfür. Dolayısıyla ameli bir küfürdür. Bu da çok büyük bir şeydir. Abdullah İbni Abbas'ın radıyallahu anhına'nın ifade ettiği gibi. Bu küfür kelimesi kitap ve sünnette kardeşlerim işte onların esas aldıkları bu haricilerin tekbircilerin esas aldıkları kelime küfür kelimesi. Küfür kelimesi kitap ve sünnette iki mana üzere hamledidir. Bir,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 Dolayısıyla bu aynı zamanda büyük günah demektir. Büyük günah işliyor işte demektir kişi. Allah korusun. İşte onların esas aldığı ayet-i kerime وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَمَ Her kim Allah'ın hükmülleriyle hükmetmezse ondan kafirlerine takındiler. Bunu esas alıp Allah'ın hükümlerine hükmetmeyen herkesin kafir olduğunu, İslam dairesinden çıktığını iddia ediyorlar. Oysa ki Kur'an'ın tercümanı olan Abdullah ibn-i Abbas anhuma, bu sizin anladığınız gibi değildir diyor. Küfür, Düne küfürdür diyor. Bu sizin anladığınız gibi, zannettiğiniz gibi değil. Küfürün aşağısında bir küfürdür. Onun için Allah Azze ve Celle bu ayetlerin peşinde Allah'ın Allah hükümlerine hükmetmeye kim hükmetmezse onlar zalimlerin ta kendisidir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَوَ اللّٰهُ فَاولَٰكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Kim Allah'ın hükümleriyle hükmetmezse onlar fâsıkların ta kendileridir dedi. Hepsini bir dereceye, sıraya, merhaleye koyun. Onun için Abdullah ibn Abbas böyle söylüyor. İşte burada en önemli nokta, istihlal dediğimiz. Hangi tefsiri açarsanız açın, Ehl-i Sünnet'in tefsirinden, büyük tefsirlerden hangisi,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 Ne olursa olsun ister devlet başkanı, ister meclis başkanı, ister e, kabile kabine başkanı, ister bir aşiretin başkanı, ister bir dernek başkanı olsun ne olursa olsun. Onlara göre önemli değil. Tam gaybor, kafir de tamam ya bitti. Bu kadar ucuz mu ya? Subhanallah. Bu işte aklın yetmezliğinden, aşırı cahillikten. Cahillikle kastettiğim burada bilgisizlik değil. İdrak edememe yani olayı tam manasıyla idrak edememekten kaynaklanır. Veya da ısrar ediyor. Adam o fikrini, o görüşünü benimsemiş, onun üzerine ısrar ediyor. Çünkü şeytan da nasıl sustu göstermez. Subhanallah. Evet, buradaki ve menlem yakum bima zalallah fe ulayke min Kim, kim Allah'ın hükümlerini hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir ifadesi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 Buna delalet eden başka hadisleri zikredersen çok daha net anlayacaksınız Allah'ın izniyle. Diyor ki aleyhissalatu vesselam, La تَرْجُوهُ بَعْدِي كُفَّارَمْ Benden sonra kafirler olarak dönmeyin. يَدْرُوا بَعْدُكُمْ بِقَعْبَ بَعْدٍ Birbirinizin boynunu vuran kafirler olarak dönmeyin. Kafirlere dönüşmeyin. İnsanın, Müslüman bir insanın birbirini vurması küfürdür. Ama nasıl bir küfür? İslam dairesinden çıkartıcı bir küfür değil, Ameli bir küfür. Herkese yine Sahihayn'de, Buhari ve Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste, Sebabül Müslüm'ü füsugun ve gütalühü kufrun. Müslümana sövmek fısktır. Yani fasıklık Bir günahtır demek. Kötü bir amel, onu öldürmek ise küfürdür diyor. İşte buradaki küfür de aynı şekilde. Buradaki küfür de İslam dairesinden çıkartıcı bir küfür değil İslam dairesinin içerisinde bir küpürdü. Sünen-i e, Ebni Mavzı'da Radıyallahu Anh'tan gelen bir hadiste biraz daha mufassal, geniş bir şekilde "Men fi Her kim hayızlı bir kadına yaklaşırsa yani eşini kastediyor tabii ki, eşi hayızlıyken bir kimse eşine yaklaşırsa yahut da onu arkasından yaklaşırsa dübüründen yaklaşırsa el kahinen yahut da kahine gelirse bu yıldızlardan gelecekteki konulardan haber veren kayıptan haber veren vermeye çalışan daha olursa veremez de, vermeye çalışan insanlara gelirse fesaddeka bima يقول ve söylediği şeyi de tasdik eder doğru olursa doğrularsa fakat ceferabı manzıla ala Muhammed'in Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene indirilen inkar etmişti İnkar etmişti. Ama bu inkar kişiyi dinden çıkartıcı bir inkar değildi. Ne zaman dinden çıkartıcı inkara döner? Ö örnek veriyorum. Bir kimse hayızlı bir kadına yaklaşır da bunu helal sayarsa bu insan dinden çıkartır mı? <gülüyor> evet. Cevabınız evet olacak. Peki bir insan eşine arkadan yaklaşır.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 o büyük ehli sünnetin müfessirleri gibi bu konuyu anlamadığı sürece dalalet ehlidir, haricidir. Eğer onlarla beraber oturup kalkarsanız siz de aynı hastalığı, size de aynı hastalığı bulaştırırlar. Buna açıkça karibin. Bundan son derece sakınacaksın. Gerçek ilimsel. Bu insanlar, bu gibi insanlar genelde ciddi bir ilimden yoksundurlar. Yüzelseydir, yüzelse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 İkinci konu alacağımız derslerden ikincisi Müslümanlar tek bir ümmettir ve <gülüyor> o Müslümanların içerisindeki en mütevazı, en aşağıdaki kimse dahi bir eman verdiği zaman Müslümanlar onun emanını kabul eder. Kabul eder. Allah Azze ve Celle <gülüyor> Fetih Suresinde Muhammeden Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> مَعَهُ o Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, yanındakiler kafirlere karşı şiddetli ve kendi aralarında merhametli Rahum ruk'an suc'eden yaptıkonun Rabbihim min Onları ruku eder, secde eder olarak görürsün. Allah'ın fazlından ve rızasından, hoşnutluğundan isterler. Evet. Medine'de bu Medine vesikası ile anlaşma e, gerçekleştiğinde akt edildiğinde bu akit yapıldığı zaman Nebimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki bu yazdı Allah'ın Resulü yahut da Allah'ın Nebisindendir. Bu yazdı Allah'ın Nebisi Mü'minler, Müslümanlar, Kureyşliler yani tabi Müslüman olan Kureyşliler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 Mümin, muttaki kimseler, kendilerine karşı hadde aşan kimselere ve zulüm, günah, düşmanlık, fesat isteyen, müminler arasında böyle bir kötülükleri yaymak isteyen kimselere karşı müminler, muttaki müminler tek bir el gibidirler. Böyle olmak zorundalar. Bunlar anlaşmanın maddeleri. ki bu,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 Aleyhisselatü vesselam bugünkü anlamda bir polis gücüne, bir kolluk gücüne, böyle düzenli bir konuluk gücüne ihtiyaç hissetmedi. Yani herkes kendi başına bir kolluk gücü olmuş oldu. Subhanallah. Hayatlarını böyle geçiriyorlar. Çünkü Aleyhisselatü vesselamın ağzından ne çıkarsa onu uyguluyorlar. Sorumlu olanlar işi götürüyor. Sorumlu olmayanlar da onlara yardımcı oluyor. E geriye ne kaldı? Hiçbir şey.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 e, zimmetleri, korumaları altındaki kimselere karşı en aşağıda olan kimse de ona gayret eder. Özen gösterir. En uzaktaki kimse eman verdiği zaman bu emanın yerine getirilir. En uzaktaki kimseye karşı kimse de o, o Müslümanların içerisinde eman verebilir. Onlar e, tek bir el üzere eşittirler. Yani tek bir toplulukturlar. Müslümanlardan Kuvvetli olan kimseler ganimet mallarını zayıf olan kimselere de Cihadat seriyeye çıkıp da ganimet malı elde kimseler oturanlara da verir. Bir mü'min kafir karşılığında öldürülemez. Ahd içerisinde yani kendisine eman verilmiş, ahd edilmiş kimsede ahdi içerisindeyken öldürülemez. İşte bu veciz sözlerle aleyhissalatu sıran bunu ifade edilir.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 ve aidu lehum ma istata'tu min quwwatin min khayil at bağlayarak, kuvvetten güçten ve at bağlamakla at yetiştirmekle ucunuzu yettiği şeyleri hazırlayın turhibuna bihi a'du wallahu a'du Bununla Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı korkutursun. ve ahareena min ve diğer düşmanları la ta'lemunahum Allahu ya'lemuhum sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiği başka düşmanları. Yani farkına varamadığınız gizli düşmanları da korkuyorsunuz. Allahu alimun şeyin fi ve ne infak ederseniz o size ödenir ve size zulmedilmez. Evet. Bu ayet kerimenin e bunun gereği olan tefsiri söylemiştik. Burada ifade edilen kardeşlerin Allah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 Bunun için çalışması, gayret etmesi gerekiyor. Bu ayrı bir şey. Ama asıl güç, imani güçtür. İmanını sağlamlaştıracak. İmanı safa sağlam olacak. İman sağlam olduğu zaman onun karşısında hiçbir şey duramayacak. Ama burada kastettiğimiz, kastedilen daha doğrusu, özellikle e, kıtalar karşı, savaşa karşı silah hazırlamak. Bu hususta sahih bir hadiste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 bu hal üzere olacaklar. Yani kıyamet gelinceye kadar. Bu hadisin başka e, rivayetlerinde veya hatta buna benzer hadislerde, ta ki kıyamet gelinceye kadar, İsa Aleyhisselamın Mehdi Aleyhisselamın gelip e, İsa Aleyhisselam da ona tabi oluncaya kadar bir topluluk bu hal üzere olacaktır. Yani burada kastedilen, hak üzere olan topluluğu. Sadece savaş değil burada. Başka hadislerden, naslardan biz bunu anlıyoruz. Sadece savaş değil. Yani Allah yolunda cihadı ifade eden dil, el, beden, her türlü kan, her türlü cihat kastediliyor burada. Ama sava bu savaş ise,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 insanlar, Allah'ın Allah'ın velileri onla Allah Azze ve Celle onlardan razı olsun, onların yokluğunu göstermesin. Allahu Teala Allahu Teala eğer toplulukla topluluklar ziraata razı olursa, bakın ne diyor hadiste, ne hale geleceğini söylüyor, aleyhissalatu ifadesiyle اِذَا تَبَايَاتُمُ Bil iğneti Eğer iğne usulüyle Alışveriş yaptığı, yaparsanız Yaptığınız zaman ne demek iğne usulü biliyor musunuz? İğne usulü Veresiye malı satıyor bir adam Ondan sonra Daha az bir bedel karşılığında Onu peşin olarak satın alıyor Bu iğne usulüdür ve bu haramdır Ve ineklerin kumruklarına Yapıştığınız zaman Bugün inek yok, öküz yok ama ne var onun yerinde? Traktörler var. Ve ziraata razı olduğunuzda, cihadı terk ettiğinizde Allah diyor sizin üzerinize bir zillet elbisesi musallat eder. Ta ki dininize dönünceye kadar onu da sizden çekip almaz. Allahu Akbar, Allah Azze ve Celle bizden zillet elbisesini çeksin. Dinimize döndürsün bizi. Allah-u Teala dinine dönen, dinini yaşayan kimselerden eylesin kardeşlerim. Evet dördüncüsü kıblenin e, tahvili hususunda bir alınacak ders var burada. Eğer takdire namaz kılan ama kıble kıblede hata eden kimse namaz esnasında kıblesini çevirebilir bu doğrudur bu sahihtir bunda bir beyis yok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 diyor ki Allah'a şahitlik ederim ki ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaz kıldım. O kıblesini değiştirdi diyor. Yani kıblenin beyt Maktis'ten Kudüs'ten Kabe'ye doğru çevrilmesi emri geldiği zaman ayet-i kerime aleyhissalatü vesselam çeviriyor. O adam da ona şahit oluyor sahabeden ve başka bir topluluğa geliyor. Onlar da namaz esnasında ne yapıyorlar? Dönüyorlar. İşte bu hadis ona delal edilir. Aleyhissalatü Onların namazlarının geri iade edilmesini, tekrar edilmesini istememiştir, emretmemiştir. O hal üzereyken. Evet. Hatta hareket etmelerine rağmen onların namazlarını iade ettirmemiştir. Dolayısıyla takdiren hata eden bir kimse namazda doğru olan tarafa hatırladığı zaman veya bir başka kişi tarafından hatırlatıldığında dönebilir. Bunda bir beysiz yoktur. Bu Ahmet İbn Hamde, Ebu Hanife, Rahimahmullah bunların görüşleridir. Allah onlara rahmet etsin. Alum. Bir kimse namaz kılan kimse kıbleyi araştırdı, gücün hüsvetinde gayret etti. Ama kıblenin e, yani bir tarafa mı, öbür tarafa olduğu hususunda, lehine maleyhine e, olduğu hususunda tam e, karar veremedi, şek etti. Bu durumda namaz kılar, ya hatalı dahi olsa namaz kılar, namazında bir sıkıntı yoktur.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 Oradadır. Alim Allah çok geniştir ve alimdir. Kaplayıcıdır ve alimdir. Çok iyi birendir. Beşincisi ve sonuncusu kardeşlerim. Müşrikleri, iktisaden, müşrikleri ve İslam düşmanlarını iktisaden muhasara altına almak, düşmanlara karşı ee, hazırlıklı bulunma metotlarından bir metottur. Bu konuyu da anlatmıştık. Şimdi burada alınacak dersimiz şu. Aleyhisselatü Vesselam Kureyş kabilelerine karşı ne yapıyordu? Seriyeler çıkartıyordu. Onları korkutmak amaçlı değil mi? Ee, bizatihi kendisinin bulunduğu gazveler de vardı. Kureyş böyle Kureyş e, kervanlarına karşı daha doğrusu. Kureyşli topluluklara karşı Şam tarafına giden, ticaret için giden Yolculuk halinde olan e, Kureyş e, kervanlarına karşı onlara muhasara etmek, korkutmak amaçlı seriyeler düzenliyordu. Bu onların, Müslümanların gücünü hissetsinler, zulmü, baskıyı terketsinler ve korksunlar diye yapılıyordu. Onun için Allah Azze ve Celle, وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِيًا يَغِيْزَ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَذِبُونَ نَيْلًا اِنَّا كُتُبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٍ صَعِهِ اِنَّا كُتُبَ لَهُمْ بِهِ Onlar kafirleri kızdıracak. Bak kafirleri kızdırmak bile yani sevaplı bir iş. Kafirleri kızdıracak. Tabi bu savaş hali. Kafirleri kızdıracak bir yere basarlar, adımlarını atarlar ve düşmandan bir başarı elde ederler ki bu onlar için salih bir amel olarak yazılır yaptıkları her iş onlara sarih amel olarak yazılıyor. Muhakkak ki in allaha la yudu ya muhsinin. Allah muhsinlerin güzel iş yapanların, güzel amel yapanların ecrini zayi etmez diyor. Bazı kimseler buradan hareketle bu aleyhissalatü vesselamın düzenlediği seriyelerden hareketle yolların kesilebileceğine yani bu yol kesen eşkiyaların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 Bizim ülkemize diğer Müslüman ülkelere bunu nasip etsin inşallah. Allah azze ve celle hakkıyla dinini yaşayan, dinine müntesip, hakkıyla anlayan, ilk Müslümanların anladığı gibi anlamaya çalışan, gayret eden Müslümanlardan olmayı nasip etsin. Allahumme arinal hakka hakkan ve batila batilan ey Allah'ım. Hakkı hak bilmeyi ve batılı da batıl bilmeyi bize nasip et. Bize göster. Allahumme habbib ileynel imanana ve sejenahum fi ey Allah'ım, imanı bize sevdir ve kalplerimizi onu süsle <tüntülüyor> Allahumme kerrih kerri ileynal fusuka vel kufra ey Allah'ım küfrü fıskı günahı ve isyanı bize kerih göster. Ardından atina dunyâ haseneten ve fil âhireti ve qina ve